hello Değerli dinleyiciler, gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu ve mutlu olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyerek bir sohbet programımıza yine başlamış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak inşallah şu başladığımız gün ve günlerde sizleri Korktuklarınıza düçar eylemesin, umduklarınızdan da mahrum eylemesin. Ve Cenab-ı Hak inşallah alemi İslam'a birlik, dirlik, kardeşlik şuuru nasip eylesin diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifiyle sohbetimize başlıyoruz değerli dinleyiciler. Hazreti Cabir radiyallahu an Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kendisine bir şey verilen kimse karşılığında vereceği bir şey varsa versin. Yoksa veren zata hayır dua etsin. Çünkü böyle yapan bu şekilde teşekkür etmiş olur. Ve her kim de dua etmeksizin susarsa yapılan iyiliğe nankörlük etmiş olur buyurur Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur cömert kimse Allah'a yakın cennete yakın insanlara yakın ve cehennemden uzaktır cimri ise Allah'tan uzak cennetten uzak İnsanlardan uzak ve cehenneme yakındır. Cömert bir cahil, Allah katında ibadet eden bir cimriden daha sevgilidir. Cömert bir cahil, Allah katında ibadet eden bir cimriden daha sevgilidir buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine bununla ilgili son bir hadis değerli dinleyiciler. Üsame bin Zeyd radıyallahu an Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Her kime bir iyilik yapılır ve o da yapan kimseye Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse onun için en güzel duayı yapmış olur. Demiş Efendimiz. Bunu bir daha tekrarlıyorum. Her kime bir iyilik yapılır ve o da Yapan kimseye diyelim ki size birisi bir iyilik yaptı, siz de o iyiliği yapan kimseye Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse derseniz onun için en güzel duayı yapmış olur musunuz değerli dinleyiciler? Evet geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüz değerli dinleyenler. İnsanın başından geçen hadiselere hüsnü zanla bakması noktasında çok enteresan bir husus. Seksenlerindeki yaşlı çiftin durumu içler acısıydı. Adam inatçı bakışlarla suskun... Ninenin ağlamaktan iyice çukurlaşmış gözleri ve keskin çizgileriyle bıkkın bakışları etrafını süzüyordu. Hakim tokmağıyla uğultuyu susturdu ve sözü önce yaşlı kadına verdi. Anlat teyze neden boşanmak istiyorsun? Yaşlı kadın derin bir nefes çektikten sonra başörtüsüyle ağzını aralayıp kısılmış sesiyle konuşmaya başladı. Bu adamdan çektiğim yetti artık 50 yıldır bezdirdi beni hayatımdan Sonra uzunca bir sessizlik hakim oldu mahkeme salonunda Sessizlik bu tür haberleri her gün manşet yapan gazetecilerden birinin flaşıyla bozuldu Kim bilir nasıl bir manşet atacaklardı yaşanmış 50 yılın ardından Çok sayıda gazeteci izliyordu davayı Yaşlı kadının gözleri doldu ve devam etti. Bizim bir sedef çiçeği vardı. Çok sevdiğim, o bilmez. 50 yıl önceydi. O çiçeği bana verdiği çiçeklerin arasından kopardığım bir yaprağa tohumlamıştım. Öyle büyüttüm. Yavrumuz olmadı. Onları yavrum bildim. Bir süre sonra çiçek kurumaya başladı. O zaman adak adadım. Her gece güneş batmadan önce bir tas suyla sulayacağım onu diye. İyi gelirmiş dedilerdi. 50 yıl oldu, bu adam bir gece kalkıp bir kere de bu çiçeği ben sulayayım demedi. Ta ki geçen geceye kadar. O gece takatim kesilmiş, uyuyakalmışım. Ben böyle bir adamla 50 yıl geçirdim. Hayatımı, umudumu, her şeyimi verdim. Ondan hiçbir şey göremedim. Bir kerecik olsun benim bildiğim görevlerden birisini yapmasını bekledim. Onsuz daha iyiyim yemin ederim. Hakim yaşlı adama dönerek, diyeceğim bir şey var mı amca dedi. Yaşlı adam o ana kadar suçlanmış olmanın utangaçlığını hissettiren yüz ifadesiyle hakime yöneldi. Gençliğimde büyük bir köşkte bahçıvan olarak çalıştım. O bahçenin görkemli görünümü için emeklerimi verdim. Eşimi de orada tanıdım. Sedef çiçeklerini de. Ona en güzel çiçeklerden buketler verdim. O çiçeklerle doludur bahçesi. Kokusunu sevdiğim perişan eder yüreğimi. İlk evlendiğimiz günlerin birinde boyun ağrısından hekime götürdüm. Hekim çok uzun süre uyanmadan yatarsa Boynundaki kireç sertleşir kötüleşir dedi. Her gece uykusunu bölüp uyansın gezinsin dedi. Hekimi pek dinlemedi. Bizim hanım lafım geçmedi. O günlerde bu çiçek kurudu ben ona gece sularsan geçer dedim. Adak dilettim. Her gece onu uyandırdım ve onu seyrettim. O sevdiğim kadını yavrusu bildiği çiçekleri sularken seyrettim. Her gece o çiçek ben oldum sanki. Her gece o yattıktan sonra uyandım. Saksıdaki suyu boşalttım. Çünkü Sedef gece sulanmayı sevmez Hakim Bey. Geçen gecede yaşlılık ben de uyanamadım. Uyandıramadım. Çiçek susuz kalırdı ama kadınımın boynu yine azabilirdi. Suçlandım. Sesimi çıkartamadım. şeyin ihlaslısı riyadan gösterişten uzak olandır. İşin içine riya karıştı mı, gösteriş karıştı mı İhlas zannediyorum ortada kalmaz. Çünkü gösteriş için yapılan riya için yapılan işte ihlas olmaz. Bu noktadan da en güzel sevgi, en güzel saygı, en güzel amel gösterişsiz, riyasız, samimi içten yapılan sevgi, saygı, hürmet, ibadet. İşte bu noktadan bizler ibadetlerimizi, amellerimizi, hal ve hareketlerimizi riyadan, gösterişten uzak bir şekilde disiplinize etmemiz lazım. Şeytan maalesef bu hususta biz müminleri hani biz deriz ya Şeytan sar tarafından girdi diye bu noktadan olabildiği kadar gösteriş, olabildiği kadar rüya, olabildiği kadar bu gibi hususlardan amelimizin sevabını alıp götürecek hususlardan sakınmamız, çekinmemiz iktiza etmekte. Kısa bir şeyi arz etmeyi düşünüyorum sizlere. İbadet deyince aklıma geldi. Bazen camilerde şahit oluyoruz veya siz de şahit olmuşsunuzdur. Bu konuda biz müminler birbirlerimizi ikaz etmek, birbirimize hatırlatmak, birbirlerimize o mevzuda ihtar etmek her birimizin birbirimizin üzerine vazifesi, borcu. Değerli dinleyiciler, hasreten namazda bir mümin namaza durduğu zaman sağa sola bakmamalı, sağa sola bakmak şeytanın namazdan çalması demektir. Yani şeytan sizin namazınıza mani olmamış olamamış da sizi sağa sola baktırarak Namazınızın bir kolunu götürmek ister, bir kulağını koparmak ister, bir bacaklarını kesmek ister gibi Şeytanın namazdan çalması manasına geliyor İnsanın sağa sola bakması Bir diğer husus Erkekler için söylüyorum Namazda girseklerin yere değmesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bağışlayın köpekler gibi dirseklerinizi yere değdirmeyiniz buyuruyor. Kadınlar için değil bu. Ve bir de erkek olsun kadın olsun namazda bir ayak o namaz süresi içerisinde mesela sünnetse sünnet, farzsa farz son sünnetse son sünnet, vacipse vacip o tekbir ile selam arasındaki namaz süreci içerisinde bir ayak o namaz içerisinde üç defa yerden kesilirse, iki ayak da aynı anda yerden kesilirse, namaz bozulur, namaz fasid olur, tekrar icap eder değerli dinleyiciler. Onun için hasreten secdeye gidildiği zaman farkına varılmayarak, farkında olmayarak iki ayak birden havaya kalkabiliyor. Bunu insanlarımız bazen bilerek bazen bilmeyerek yapıyorlar. Bu konuda çok temkinli, dikkatli olmamız iktiza etmekte. Tabi bunu yaparken de temkinli ve dikkatli olmak lazım ikazı yaparken. İmam Hatip okulunda meslek dersi hocası, değerli bir insan Mehmet Akif Öğütçü bir şey anlatmıştı. Mehmet Akif hocamız. Bir gün diyor camiye girdim, namazda önümde bir yaşlı amca. Secdeye gittiği zaman iki ayağı yerden kesiliyor. Namaz bittikten sonra yaklaştım dedim ki amcacığım bak ben İmam Hatip'te meslek dersi öğretmeniyim. Sizin arkanızda namazdaydım. Secdeye gittiğiniz zaman iki ayağınız aynı anda yerden kesiliyor. Bizim öğrendiğimize göre bize öğrettiklerine göre iki ayak aynı anda yerden kesilirse... Veya bir ayak üç defa yerden kesilirse... ...namaz fasit olur, tekrarı icap eder. Hani dikkat etseniz falan deyince diyor. Adam döndü, senin işin gücün yok... ...benim ayaklarıma mı bakıyordun... ...senin namazın hiç olmadı diyor. Şimdi tabii bu konuda... ...hakikaten biz müminler... ...bize yapılan ikaza... ...ihtara... ...böyle olgunlukla... ...dinleyecek seviyede de değiliz maalesef. Onun için cami içerisinde veya evimizde veya başka yerlerde ben sadece öyle bir iki husus arz ediyorum mesela sessiz kılınan namazların içerisinde okunan Fatiha ve Zammı surelerde yandakinin duyamayacağı kadar bir sessizlikte okumak yani namazın adablarından edeplerinden sağa sola bakmamak sağımızı solumuzu kaşımamak Sonrasında işte dirseklerin yere değmemesi ve en son bir husus bu çok önemli. Daha önce de ifade ettiğim gibi ayakların aynı anda yerden kesilmemesi hadisesi. İnşallah ileride bunu genişlice böyle tafsilatıyla üzerinde duracağız. Aklıma geldiği için böyle üzerinde bir es geçtim diyeyim. Bir de yaptığımız işi Allah rızası için yapacağız Bilsinler, görsünler, desinler diye yapmayacağız Çünkü o eğer biz öyle yaparsak Namazın sevabını alır, götürür değerli dinleyenler Evet, yine bugün ötelerden Hüzünlü gurbette bulunan büyüğümüzden Bir sohbet mevzuu var Belki birilerine enteresan gelir gelmez ama Soru aynen şöyle değerli dinleyenler Bugün hemen herkes konuşurken ya da yazarken Çok sayıda ecnebi ve uyduruk kelime kullanıyor Ayrıca yurt dışında yaşayanların evlerinde Özellikle gençler ve çocuklar arasında Yabancı dil tercih ediliyor, bu hususu nasıl değerlendiriyorsunuz, dilimizi koruma mevzuunda neler buyurursunuz diye bir soru var büyüğümüze. Büyüğümüz bu hususu ifade ederken aynen şöyle cevaplamış. Dil, insanın eşya ve hadiselere bakış açısını belirleyen en önemli bir unsurdur. Bir milletin dili onun kültürüne ve değer ölçülerine bekçilik yapacak kadar güçlü değilse, o milleti teşkil eden fertlerin başka kültürlerin işgaline uğramaları ve zamanla da özlerini yitirip tamamıyla başka topluluklara benzemeleri kaçınılmaz olur. İnsan okuduğu kitaplar, zihnine yerleştirdiği bilgiler ve bildiği kelimeler vesilesiyle belli bir düşünce sistemine sahip olur. Fransızca ya da İngilizce gibi bir yabancı dile aşina olan kimseler eğer ana dillerini çok iyi bilmiyorlarsa zamanla yazılı ya da görüntülü vasıtalar sayesinde o dillerden süzülüp gelen düşüncelerin tesirine girer Fransız ve İngilizler gibi duymaya Düşünmeye ve anlamaya başlarlar. Dolayısıyla özümüzü muhafaza etmemizin ve kendimiz olarak kalmamızın şartlarından biri, dilimizi kendine has özellikleriyle öğrenmemiz, onu düzgün kullanmamız ve korumamızdır. Maalesef dilimizi güzel kullanma, onun hususiyetlerini koruma ve daha çok gelişmesi, Genişlemesi için çalışma mevzuunda hassas olduğumuzu söyleyemeyiz. Söyleyemeyiz zira öz değerlerimizin temsilcisi gibi gördüğümüz insanların bile sık sık uyduruk ya da yabancı kelimeler kullandıklarına şahit oluyoruz. Mesela bu konuda çok dikkatli olması gereken bir insan yerine göre tanıtma, sunma, takdim, temsil, gösteri ve arz gibi kelimelerden birini kullanabileceğine prezentasyon diyebiliyor, gayet şirin ve tek hecelik arz kelimesiyle maksadını ifade edebileceği halde dil zevkimiz açısından çok sevimsiz ve oldukça çirkin olan hatta şiirde yer bulamayacak kadar kaba duran bir kelimeyi telaffuz edebiliyor. Doğrusu dilimizde çok güzel söz ve kelimeler bulunmasına rağmen ''Onları terk edip adeta kendinden kaçarak ve kendi değerlerine karşı saygısız davranarak acayip, tuhaf, yamuk yumuk, eğri büğrü ve bizim ağzımıza hiç yakışmayan kelimeleri kullananların hali ruhuma çok dokunuyor.'' diyor büyüğümüz. ''O kadar ki öz değerlerden kaçış saydığım böyle bir tavırdan dolayı hastalandığım ve belki bir gün boyunca kendime gelemediğim zaman olmuştur.'' büyüğümüzü yatağa düşürecek kadar bir mesele ise demek ki bu çok önemli bir mesele değerli dinleyenler. Üzerinde bizim hassasiyetle durmamız gereken bir mesele. Hakikaten önemli bir husus. Ayrıca yazılan makalelerde ilmi toplantılarda sunulan tebliğlerde ve değişik mahfillerdeki konuşmalarda sanki yabancı kelime kullanmak mecburmuş ya da bilgi seviyesi onlarla ölçülüyormuş gibi ecnebi tabir ve terkipler kullanılıyor. Farklı olma, az bilinen veya çoğu insanların bilmediği bir sözü söyleme, başarılı ve bilgili görünme gibi sahiplerle hiç gereği olmadığı ve pek münasebetsiz kaçtığı halde, başka dillerden alınan kelimeler istimal ediliyor. Aslında böyle bir davranışı, lüks arayışı, fantezi ve kompleks sözleriyle tarif edebilirim ama artık dilimize mal olmuş bulunsalar bile bu kelimeler de yabancı oldukları için bunlara karşı da tavır belirlemek gerektiğini düşünüyorum. Münasebetsiz bir laf ettiğimizde özür dilerim, affedersiniz dediğimiz gibi ifade darlığına düştüğümüz yerlerde bu kelimelere başvurmak mecburiyetinde kalırsak onları da özür dilerim affedersiniz zehirleriyle ortaya koymanın daha doğru olacağına inanıyor zannediyorum evet o türlü farklılık arayışları ve bilgiçlik taslama tavırları olsa olsa bağışlayın bir kompleksin neticesi olabilir meselenin daha da vahim bir yanı var ki o da bir zamanlar dilimizi onun namus ve haysiyetine uygun olarak kullanan insanlardaki üslup değişikliği düne kadar gazete ve mecmualarda yazı yazan kimseler arasında isim tasrih etmeyeceğim çok berrak ve saf bir dil kullanan arkadaşlar vardı fakat şimdilerde bakıyorum ki onlar da aynı cereyana kapılmışlar genel akım karşısında onlar da dilleri mevzundaki hassasiyetlerini yitirmişler ve artık gelişigüzel bir dil kullanıyorlar. Gazeteyi neşre başladığımız ilk dönemde hemen her fırsatta dilimizi koruma konusunda hassas davranmamız gerektiğini vurgulamış ve bu hususta bazı arkadaşları ikaz etmiştim. Hatta aradan bir iki sene geçmişti ki bir rüya görmüş ve onun tesiriyle bir kere daha bu meseleye dikkatleri çekmiştim. Aslında oruya esnasında uyku ile uyanıklık arası bir haldeydim. Beni semada kurulan bir mahkemeye çağırdılar. Ali bir divan kurulmuştu. Gökte yapılan o duruşmada ben sanık sandalyesine oturtulmuştum. Bir aralık mahkeme reisi olan zat dilinizi berbat ettiniz. Bu dili çok kötü kullanıyorsunuz dedi. Bu sözlerle Mahkeme mevzunun dilimizin bozulması olduğunu anlamıştım. Mahkemelerde atfı cürüm çok yaygındır. Ben de işin içinden sıyrılmak için arkadaşlara defaatle söyledim. Bu meselede hassasiyetle hareket ettiğim halde bazılarına laf dinletemedim. Onlar dilin canını okuyorlar dedim. Evet rüya ile hüküm verilmez. Rüyalar objektif değildir fakat onun tamamıyla boş ve manasız olduğuna da ihtimal vermiyorum. Nasıl manasız ve boş olabilir ki? Biz dinimizi korumanın yanı başında, dilimizi de korumak mecburiyetindeyiz. Dini ve milli değerlerimizi dilimiz vesilesiyle tanıtıyor, dinimizi onunla anlatıyoruz. Türkçe 9 asırdan beri, bu topraklar üzerindeki halk tarafından konuşula gelen bir dildir. Bu dilde her biri birer cevher olan oturmuş kelimeler vardır. Onlara yüklenen çok derin manalar geçmişten geleceğe uzanan birer emanettir. Bugün konuştuğumuz dil nesiller boyu sessiz sessiz hafızalarımıza yerleşen ve ruhlarımıza nakşedilen duygu ve düşüncelerin nakil vasıtasıdır. Usta şair ve yazarların ortak gayretlerinin ürünüdür. Kim bilir bugüne kadar nice söz üstatları birer kuyumcu hassasiyetiyle kelime cevherlerinden ne beyan incileri hazırlayıp bize armağan etmişlerdir. Neticede yüz yıllarca süren bir çet sayesinde inşa edilen bu söz abideleri çok derin manalar kazanmıştır. Her bir kelime bir sanat dalında bir ilim sahasında veya teknik bir alanda özel olarak kullanılan bir terime dönüşmüştür. Mesela vesikalandırmak belgeye dayandırmak sağlamlaştırmak yazılı hale koymak ve bir kimse hakkında bu emindir buna güvenilir demek anlamlarına gelen tevsik kelimesi hukukta ayrı gazetecilikte ayrı ve dini ilimlerde daha da farklı manalar ifade etmektedir. Fakat öz lisanımızdaki bu enginliği göremeyenler ve bu derinliği nazar itibarı almayanlar o olgun ve oturmuş kelimeleri kaldırıp atar ve yerlerine nesepsiz pişmemiş ham sözcükleri koyarlar. Onlar da Türkçe konuşuyor gibi bir hal sergilerler. Fakat maalesef öyle yalın Belirsiz ve silik bir üslupla konuşup yazarlar ki Onlara ait metinlerin ne dediğini anlamakta çok zorlanırsınız Günümüzün insanı bu üslupsuzluktan ve dilimizi tahrip eden uydurulmuş kelimelerden dolayı Kendi değerlerinden o kadar uzaklaştı ki Bize ait düşüncelerin çok zengince, çok dolgunca ve çok olgunca anlatıldığı kitaplara bile yabancı hale geldi Bugünkü nesil bir Türkçe üstadı olan Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirini bile anlayamıyor. Oysa Arapça'da dahi onunkine denk bir tefsir yazılmamıştır. Elmalılı Hamdi Yazır'ın kendisinden nakillerde bulunduğu büyük müfessir Fahruddin Razi'nin tefsiri kebiri bile Elmalılı'nın Hak Dini Kur'an Dili adlı eserinin çapına erişemez. Fakat neslimiz o kıymetli eseri anlamaktan aciz olduğu gibi Kamil Miras, Ahmet Hamdi Baban Babanzade Ahmet Naim, İzmirli İsmail Hakkı ve Şemseddin Günaltay gibi dil üstadlarının sözlerini ve hasseten de Risale-i Nur Külliyatı gibi eşsiz eserleri anlamaktan da uzaktır. Evet değerli dinleyenler. Maalesef çoğu insanımızın, çoğu kardeşlerimizin, hele hele risaleleri yeni okumaya başlayan kardeşlerimizin söylediği soruların en başında gelen birisi, efendim biz anlayamıyoruz ne yapalım? İşte bu da bizim büyüğümüzün ifade ettiği gibi, dilimizden bu kadar yabancılaştırılmamız, uzaklaştırılmamız evet biz dilimizden bu kadar uzaklaştırılmamış olsaydık şu anda Risale-i Nurları okuyan herkes rahatlıkla onu anlayacak ve rahatlıkla onu başkalarına da okuyabilecekti ama dilimizden uzaklaştığımız için maalesef maalesef diyorum ...bize yabancı gibi geliyor. Aslında yabancı değil. Aslında yabancı değil. Ama... ...dilimizden... ...o kadar uzaklaşmışız ki o bize yabancı geliyor. İnsanımız... ...ana diliyle yazılanları anlayamamaktadır. Çünkü dilin derisi yüzülmüştür. Cemil Meriç... ...Cevdet Paşa'nın eserinin... ...sadeleştirilmesiyle alakalı olarak... Cevdet Paşa bir dil üstadı idi, onun kitabını sadeleştirmek suretiyle derisini yüzdü ve eseri berbat ettiler demiştir. Evet bizim dilimizin de derisi yüzülmüştür. Bu dille oynayanlar, yabancı kelimeleri atma ve dili sadeleştirme bahaneleriyle onu bütün bütün bozmuş ve neslimizi kültürümüzün temel kaynaklarından uzaklaştırmışlardır. Haddi zatında, Bizim dilimiz derinlik ve enginliğin yanında oldukça sade ve anlaşılır bir dildir. Belli bir dönemde, belki saray çevresinde ve aydın kimseler arasında ağdalı bir üslup kullanılmıştır ama bizim dilimiz asırlarca halkın %99'u tarafından anlaşılan, rahatlıkla konuşulan bir dil ola gelmiştir. Hem Anadolu'da hem de Orta Asya'da Herkes Yunus Emre'yi anladığı gibi Fuzuli'yi ve Seyyid Nigari'yi de anlayabilmiş, hele halk şairleri şiirlerini herkesin bildiği sade bir ifade tarzıyla seslendirmişlerdir. Hatta o devirlerde din diyanet adına yazılan kitaplarda çok sadedir. Mesela Hacı Bayram Veli'nin önemli bir halifesi olan mehmet Bica'nın Muhammediyesinde Kavranması güç, tasavvufi ifadeler ve yanlış anlamalara müsait sözler vardır. Fakat onun kardeşi olan ahmet Bica'nın Ahmediyesine bakarsanız, onun halkın da kolayca anlayabileceği bir dil ve üslupla yazıldığını görürsünüz. Evet, milletimiz asırlar boyunca kendi dilini severek kullanmış, her gün onu biraz daha geliştirip genişletmiş ve kitlelerin zevkle okuyup dinleyecekleri, merakla ona yönelecekleri bir lisan haline getirmiştir. Bugün de bu istikametteki gayretlere ihtiyaç vardır. Günümüzde bir kere daha, dilimize ait kelimelerin derlenip toparlanması, edebi nüshaların dikkatlice değerlendirilmesi, dilin kendi ruhuna uygun istikak yollarının gözden geçirilmesi, aynı kökten farklı kelimeler üretme usullerinin belirlenmesi ve asırlardan beri, Konuşula konuşula ince farklarıyla tam belirginleşen kelimelerin, deyimlerin yaygınlaştırılması mevzularında ciddi çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu konuda herkes kendi üzerine düşen vazifeyi eda ederse öyle inanıyorum ki binlerce senelik lisanımız kendine has kural ve kaideleriyle kendi iç mantığıyla çağımızın sesi soluğu olacak fevkalade zengin, olabildiğine yumuşak, zevkle konuşulan ve sevilerek dinlenen bir dil olma keyfiyetini yeniden yakalayacaktır. Acaba biz bu mevzuda gerekli olan hassasiyeti gösterdiğimiz zaman senelerin ihmali neticesinde meydana gelen kocaman eğriyi düzeltebilir miyiz sorusu gelebilir akıllara. Kanaatimce bu mesele bir yönüyle ubudiyet vazifesi gibi bir meseledir. Nasıl ki fert fert herkes kullukla mesuldür. Başka insanların namaz kılmaması bizden o sorumluluğu kaldırmaz. Biz kendi yaptıklarımızın mükafatını alır, yapmadığımız şeylerden dolayı da hesaba çekiliriz. Aynen öyle de. Biz dilimizi koruma ve onu düzgün kullanma hususunda önce ferdi olarak neler yapabileceğimize bakmalı dili bir namus gibi bilerek iffetimizi koruma hassasiyeti içinde onu korumaya gayret etmeliyiz. Ayrıca konuşurken suniliğe, tekellefe ve zorlanmaya girmemeli, fakat söyleyeceklerimizi en iyi şekilde ifade etmeye çalışmalı ve Türkçeyi çok dikkatli kullanmaya özen göstermeliyiz. Maksadımızı işte şey falan türünden dolgu malzemeleriyle ve el kul hareketleriyle değil canlı ve düzgün bir lisanla ve adeta bir şiiriyet içinde ifade etme cehdinde olmalıyız zaten güzel ve etkili biçimde konuşma ve yazma sanatı dediğimiz edebiyat sadece yazı yazma ve söz söyleme ustalığıyla laf ebeliği yapma ve beğenilen sözler üretme vasıtası değildir o söz söylemeyi sevimli hale getirerek gündelik dili en temiz en nezih en sevimli ve kalıcı malzemeyle beslemenin, süslemenin zenginleştirmenin de bir vesilesidir. Öyleyse evvela tek tek her birimiz bu mevzuda hassas olmalı, bu güzel dili her yerde ve her zaman güzel kullanmaya çalışmalıyız. Ayrıca televizyon gazete, radyo ve dergiler de bu istikamette kendi üzerlerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmelidirler. Bunların hepsinde Türkçeyi iyi bilen, dilin inceliklerine vakıf olan insanlar bulunmalı ve onlar köşe yazılarından haberlere kadar, hatta reklam metinleri de dahil hemen her cümleyi dil açısından gözden geçirmelidirler. Sonra da ölçüsüz sorgulamalara girmeden ve kimseyi rencide etmeden yanlışları düzeltmelidirler. Ayrıca dilimizin güzellik ve inceliklerini göstermek için farklı yollar arayıp bulmalıdırlar. Mesela ayrı ayrı bölümler halinde Rabat'ta basılan ve cüz cüz neşredilen Lisanul Arap adlı eserin 20 cildi bana da gelmişti. Onda kul, la tekul, öyle deme böyle de başlığı altında bir bölümde yer alıyordu. O bölüm öyle hoşuma gitmişti ki. Ondan mülhem benim gönlümde de lügatleri önüme alıp, dilimize girmiş nesepsiz kelimeleri bir bir işaretleyerek, onların yerine bugüne kadar kullanılmış, pişmiş, oturmuş ve bütün incelikleriyle Türkçe'ye mal olmuş kelimelerin gerektiğini, kullanılması gerektiğini, gösterme arzusu hasıl olmuştu. Böyle bir çalışmayı düne göre bugün daha geniş sahalara hitap etme imkanları bulan gazete, Dergi, televizyon ve radyo vasıtasıyla yapmak mümkündür. Televizyon ve radyoda yayınlanan en kısa temsili oyunun senaryosu bile bu zaviyeden ele alınmalı, gösterilen dizi filmler vesilesiyle dahi dilimize hizmet etme niyeti her zaman canlı tutulmalıdır. Diğer taraftan tiyatro, roman ve hikayeler de dili doğru öğretme ve onu geliştirme gayesine matuf olarak değerlendirilebilir tiyatro, roman ve hikaye yazarları bu konuda daha hassas davranarak neslimizin iyi yetişmesine çok büyük katkıda bulunabilirler. Mesela her yazar kendi memleketine has kelime ve sözleri kullanarak onları topluma mal edebilir. Şahsen mahalli diller ve lehçelerle alakalı sözlük çalışmalarını çok önemli ciddi ve takdire değer gayretler olarak görüyorum. Değişik zamanlarda o tür sözlüklere de bakıyor, istifade ediyor ve orada geçen kelimelerin roman ve hikayelerde kullanılmasının da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Daha önce Erzincanlı bazı insanların duygu ve düşüncelerini kendi muhitlerinde kullanılan dille seslendirdiklerine şahit olmuş ve öyle bir faaliyetin de yararlı olduğunu görmüştüm. Aslında bu mevzuda da Herkesin kendine göre bir gayreti olmalı. Herkes yazı ve konuşmalarında kendi yöresinin şirin kelimelerine de yer vermeli. Belki önceleri maksadını başka sözcüklerle anlatırken, o kelimeleri de parantez içinde göstermeli. O şekilde birkaç defa yaptıktan sonra da sözün gelişine göre doğrudan onları kullanmalı. Zannediyorum, böylece dilimize kazandırılması gereken çok güzel kelimelerin, unutulup gitmesine engel olunur ve o kelimelerin hep diri kalması sağlanır. Burada istidradi olarak şu hususu da arz edeyim demiş büyüğümüz yeni bir icadın sahibine o icadın kendisine ait olduğunu ispat etmek için verilen belgeye eskilerin ifadesiyle ihtira beratı günümüzde de patent deniyor. İşte radyo ve televizyon gibi bazı keşifler vardır ki Onları başkaları icat etmiş ve istedikleri ismi koymuşlardır. O isimleri değiştirmenin bir manası yoktur. Televizyon ve radyo yerinde başka isimler kullanmak doğru değildir. Mesela Behçet hastalığını keşfeden doktor Türktür ve o hastalık o doktorun adıyla anılır olmuştur. Dolayısıyla patenti başkalarına ait olan eşya için ille de farklı isimler aramak ve onları kendi dilimize göre isimlendirmeye çalışmak yersizdir. Bu manada Türkçeden, İngilizce ve Almanca gibi yabancı lisanlara geçen çok sayıda kelime olduğu gibi onlardan bize geçmiş bazı kelimelerin olması da gayet tabidir. Diğer taraftan dilimizin güzel öğrenilip öğretilmesi ve korunması meselesinde hükümeti, devlet müesseselerini ve mahalli idarecilerde çok büyük vazifeler beklemektedir. Tarihi ve edebi eserler değerlendirilerek dilimize ait kelimelerin derlenip toparlanması, iştikak usullerinin belirlenmesi, milletimize mal olan kelime ve deyimlerin yaygınlaştırılması, mevzularında en önemli görev devlet müesseselerine ve Türk Dil Kurumu'na düşmektedir. Mesela Dükkan ve iş yeri levhaları ile Reklam panolarının bir denetime tabi tutulması Yabancılara ait patenti bulunmayan levhalara sınırlamalar getirilmesi İsimlerin dilimize uygun olanlar arasından belirlenmesi Ve elden geldiğince ecnebi adlara izin verilmemesi bile Başlı başına bir hizmettir Ayrıca okullarda ders müfredatı hazırlanırken Öğrencilerin güzel konuşma meramını düzgün anlatma ve düşüncelerini rahat ifade edebilme gibi mevzularda da iyi yetişebilmeleri için yapılması gerekenler öncelikle ele alınmalıdır. 11-12 sene eğitim görmüş talebelerin 3 cümle söylerken bile şey işte yani böyle gibi dolgu malzemelerine sığınmaları ve adeta dili berbat etmeleri çok elim bir hadisedir. Bu meseleyi halletmek için Mekteplerde kompozisyon yazdırma kafi değildir. Öğrencilere irticali konuşma dersleri de vermek gerekir. Her talebe kendisine ödev olarak verilen bir konuyu sınıfta öğretmen ve arkadaşları karşısında anlatmalı. Daha sonra başka bir mevzuda yine söz alıp duygu ve düşüncelerini ifade etmeli. Bir başka zaman fırsatını bulup halkın huzurunda konuşarak cesaret ve mümarese kazanmalı. Nihayet okuldan mezun olurken hemen her mahfilde rahatça konuşacak seviyeyi yakalamalıdır. Güzel Kur'an okuduğunu düşünen bir arkadaşım vardı. Kendisi farkında değildi ama kulağa daha hoş gelecek şekilde sesini ayarlamak maksadıyla iki dakika içinde belki otuz defa öksürürdü. Bir gün yeni aldığım bir teyple arkadaşımın kıraatını kaydettim. Sonra da kendisine dinlettim. Hiç unutmam. Kendi okuyuşunu dinleyip ikide bir öksürdüğünü fark edince kendi kendine "Hay Allah, müstahakkını versin." diye vermişti. Bu usulün bugün de çok faydalı olacağına inanıyorum. Öğretmenler öğrencilerinin, arkadaşlar da birbirlerinin konuşmalarını kaydetsinler. Sonra konuşanlara kendi yanlışlarını görme ve düzeltme imkanı versinler. Herkesin bu konuda bir çehhdu gayreti olsun. ''Herkes dili güzel kullanan insanların yazılarını okusun, onlar üzerinde düşünsün, kendini biraz zorlayıp işte şey falan gibi manasız tekrarlardan kurtulsun ve böylece ortak bir çalışmayla Allah'ın izni ve inayetiyle dilimiz bir kere daha ihya olsun.'' ''Çocuklarınıza şiir öğretin.'' demiş mevzunun sonunda değerli dinleyiciler. ''Mevzumuzla alakalı anne babaların omuzlarına yüklenmiş mesuliyetler de vardır. Bir şiirindeki dinin ruhuna uygun olmayan sözlerinden dolayı, bir valisini görevden aldığı rivayet edilen Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, şiirin faziletli kalbi şefkatle doldurup duygulandırdığını söyleyerek, kendi dillerini sağlam öğrenmeleri ve düşüncelerini rahat ifade edebilmeleri için, Çocuklara şiir öğretmek gerektiğini belirtmiştir. Hafızasında binlerce beyit bulunduğu ve çok güzel konuştuğu nakledilen Hazreti Ayşe Valdemiz de çocuklarınıza şiir öğretiniz dilleri tatlılaşır tavsiyesinde bulunmuştur. Dolayısıyla anne babalar hem kendileri dili güzel kullanmalı hem de çocuklarına dinlerinin yanında dillerini de çok iyi öğretmelidirler yabancı ülkelerde bulunan aileler bu hususta daha da dikkatli davranmalıdırlar. Çocuklarına hem bilgi bakımından muhtevalı hem de dil açısından düzgün kitaplar okutmalı. Onların Türkçeyi sevmeleri için sözleri arasında kulağa hoş gelen atasözlerine ve şiirlere de yer vermeli. Bütün bunlarla beraber yaz tatillerinde çocuklarını Türkiye'ye göndermeli. Onların nezih bir çevrede ve temiz konuşan insanlar arasında bir müddet kalıp hiç olmazsa dinleye dinleye kulak aşinalığı kazanmaları için imkanlar hazırlamalıdırlar. Hasılı dilimizin geniş ve gelişmiş bir dil olması büyük çoğunluğun herhangi bir ifade sıkıntısına düşmeden ve dilin ruhunu yaralamadan onunla kendisini anlatmasına bağlıdır. Maksadı değişik ima ve işaretleri yükleyerek her konuyu izah ve tefsir üslubuyla, manasız tekrarlarla ve el-kol hareketleriyle anlatmaya çalışarak, dili geliştirmenin ve onu korumanın mümkün olmayacağı açıktır. Karşımızda üstesinden gelmekte çok zorlanacağımız bir iş vardır, fakat yese düşmemek, ümitsizlik, karamsarlık ve bedbinliğe girmemek de, müminler olarak bizim şiarımızdır. Evet, ben bu konuda, mahkemeye celp edildiğimi anlattım. Eğer sizi de mahkemeye çağırmıyorlarsa hesabınızın öbür aleme kalmasından korkmalı ve dilinizin namusunu koruma mevzuunda çok hassas davranmalısınız ki mahkum olmaktan kurtulasınız demiş büyüğümüz. Dil mevzuunda sorulan soruya verdiği cevapta. Evet değerli dinleyiciler maalesef bu konuda şöyle bir caddelerimize sokaklarımıza çıkacak olursak hakikaten bazı caddelerimiz sokaklarımızın Avrupa'daki bir caddeden farkı yok mağazalar hep yabancı isimler yabancı markalar yabancı mamüller yabancı hele hele bir de içinde gezen o caddelerde dolaşan insanlara bakarsanız, camilerimizi, minarelerimizi de ortadan kaldırırsanız caddeler, sokaklar da yabancı olur ki bu da bizim için Allah korusun çok tehlikeli bir nokta demektir. Onun için Cenab-ı Hak diliyor dileniyoruz caddelerimizi, sokaklarımızı, insanlarımızı, pazarlarımızı, halimizi, ahvalimizi hep bizim özümüze dönük, özümüze yakın, bizi biz yapan unsurlarla, vasıflarla donatılmış caddeler, sokaklar, fertler eylesin. Dilimizi de aslına uygun konuşmayı, aslına uygun ifade etmeyi ve dilimize yakışır bir şekilde yazmayı, çizmeyi, konuşmayı hepimize nasip eylesin diyor kısa bir aradan sonra inşallah aile ilmi hali bölümünde yine siz değerli dinleyicilerle beraber olacağız değerli dinleyiciler and fall. Ancak bir soru var, soruda deniliyor ki, kadın kendisine verilen mihri şartlı bir şekilde kocasına verebilir mi? Eğer verebilirse kocası bu şartı yerine getirmek zorunda mıdır? Yerine getirmezse kadın vermiş olduğu mihri geri talep edebilir mi? Şimdi tabi bu sorunun soruluş şekliyle meseleyi iyi anlamak lazım. Geçen bir yere gitmiştim bir sohbet vesilesiyle. Orada bir dostumuz enteresan bir şey anlattı. Bir beldede bir köyde bir yerde bir adam varmış. Okuma yazma bilmiyor bu adam ama... işte göğüs cebinde 3-5 tane kalem, bir tane gözlük. Ceketinin veya pantolonun yan tarafında gazete. Öyle gezer tozar bir adammış. Böyle bayındırlıkla da ciddi alakası olan bu adam böyle ortalıkta gezer dururmuş. Yaşlı bir kadın da tapusunu almış evinin veya arsasının bahçesinin getirmiş bu zatı muhtereme hele bir okuşunu diye veriyor. Adam okuma yazma bilmiyor ama göğüs cebinde 3-5 tane kalem, bir tane gözlük yan tarafında gazete Öyle tipik bir adam Şimdi adam alışmış ya Kadınların Askerden gelen Çocuklarının mektuplarını okumaya Tapuyu almış Başlamış okumaya Anacığım sana selam eder ellerinden öperim Babama selam eder ellerinden öperim Çocukların gözlerinden öperim Kardeşlerimin gözlerinden öperim Falan deyince Kadın dayanamamış Yahu bana bak bana demiş Bu bir tapudur ha tapudur bu mektup değil demiş Adam hiç bozuntuya vermeden dönmüş demiş ki Yahu öyle söylesene Tapu desene tapu gibi okuyayım Şimdi bu gibi sorularda da Sorunun soruluş şeklini Çok iyi anlamak lazım ki Cevabı iyi verebilelim değerli dinleyiciler Fakat ben sadece Anladığım kadarıyla cevabını veriyorum Mehir Kadına verilmiş bir hak O kadının hakkıdır Kadın Kendisine verilen mihri şartlı bir şekilde kocasına verebilir mi? Verebilir. O kendinindir. Mesela diyeyim ki kocasına. işte sen sigarayı bırakırsan. Ben bunu. Burada iki iki buçuk milyarlık bir mehir var diye de başlık atmış. İşte bu iki iki buçuk milyarımı sana veririm. Veya senin şu işinde. Veya işte diyelim ki namaz kılmıyorsa sen namaz kılarsan. Ben bu mehri sana veririm. Bir araba alman için falan gibi. Ha, şimdi diyelim ki adam. Namazı bıraktı, mehrini isteyebilir geri. Veya sigaraya başladı, mehrini isteyebilir. Veya borç vermiş olabilir, o borcunu geri isteyebilir. Veya diyelim ki borç olarak verdiyse bakın. Borç olarak verdiyse o mehri geri isteyebilir. Ancak o cicim aylarında, güzelim aylarda verip de onu beraberce evlerine bir şeye harcadılarsa... Ve verirken de şart koşulmadıysa, sonrasında ben mehrimi istiyorum diyemez ama verirken şart koştuysa, istediğim zaman bunu senden alırım dediyse, kadının o mükteseb hakkıdır, mehir kadının kendisinindir, isteyebilir. Ben bir daha tekrar ediyorum çünkü bu gündem dışı bir soruydu. Kadın kendisine verilen mihri şartlı bir şekilde kocasına verebilir mi? Evet verebilir. Eğer verebilirse kocası bu şartı yerine getirmek zorunda mıdır? Yani şartla aldıysa zorunda ama yerine getirmiyorsa, yerine getirmezse kadın vermiş olduğu mihiri geri talep edebilir mi? Evet edebilir diyoruz. Çünkü o mihir kadının kendi malı. Değerli dinleyiciler, kadının kendisi. Yani kendisinin o mihir. Neyse o değer. Geldik bugünkü aile ilmihali bölümüne. Bugünkü aile ilmihali bölümünde... Örtünme, yani tesettür var. Evet, tesettürde zorluk, belli şekle mecburluk, hatta mahkumluk söz konusu olmaz. Sadece temel mefhumu gözden kaçırmayalım yeter. Nedir o temel mefhum? El yüz dışında vücudun tamamını örtmesi, açık yer bırakmaması, bedene yapışacak kadar da dar olmaması. Demiş, bizi yeni okumaya başladığını ifade eden bir hanım kızımız, tesettür konusundaki zorlanmasını şöyle dile getirmiş. Ben de gönülden arzu ediyorum, arkadaşlarım gibi tesettüre girmeyi. Ancak, çevrem bir komşu ülkenin simgesi gibi görünen tesettürü hoş karşılamıyor. Beni de onlar gibi görmek istemediklerini açıkça söylüyorlar. Ben de kendimi yokluyorum, öylesine bir tesettüre gerçekten de hazır olmadığımı anlıyorum. Bu durumda ne yapayım? Kendimi hazır hale getirinceye kadar bekleyeyim mi? Yoksa benim de bana göre sevebileceğim bir tesettür şeklini bulmam mümkün mü? Komşu ülkeyi hatırlatan bir tesettür şekline mecbur değil miyim? Düşüncelerini özetlediğim bu hanım kızımıza hemen ifade edeyim ki, İslam belli bir ülkenin coğrafyanın dini değildir. Hatta İslam, İslam dünyasına da mahsus değildir. Belki İslam bütün insanlığın ihtiyacını karşılayacak genişlik ve bollukta evrensel bir dindir. Öyle olunca da her seviyede insan, her coğrafyada yaşayan kimse kendine göre bir yer bulabilir İslam'da. İlla de yapamayacağı, tercih edemeyeceği şekle mecbur ve mahkum değildir. Bundan dolayıdır ki en soğuk iklim olan kutuplardaki hanımlar kendilerine göre bir tesettür şekli bulabilecekleri gibi...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 ne ile bunu temin edecek, ne türlü bir giyimle bunu sağlayacaktır. İşte burada rahatlık ve genişlik vardır. Hangi türlüsüne kendini hazır bulabiliyorsan, hangisini gözüne kestirebiliyorsan, çevren, durumun halin neye müsait bulunuyorsa. Şüphesiz ki tesettürün de en nihai şekli, en güzel ve son sınırı vardır. Ama bu son sınır başındayken olmayabilir. Her geçen gün kendini hazırladıkça, Çevreyi müsait bulmaya başladıkça inkişaf söz konusu olabilir. Hiçbir mesele başta en mükemmelinden başlamaz. Başlarken eksikler, noksanlar olabilir ama zaman içinde noksanlar ikmal edilir, mahsurlar da giderilebilir. En iyi, iyinin düşmanı derler. İyi vardır, çok iyi vardır, en iyi vardır. Bunlar hep iyilerdir ama kademe kademe. İnsan en iyisine kendini müsait görmeyebilir. Hatta en iyisiyle başlamaya mecbur, mecbur ve mükellef de olmayabilir. Bir şeyin tümü yapılamıyorsa, tümü de terk edilmemesi lazım gelmez. Bunu tekrar ediyorum. Bir şeyin tümü yapılamıyorsa, tümü de terk edilmesi lazım gelmez. Tümünün de terki olmaz. Demek oluyor ki, şu anda hanım kızımız ne türlü bir modayla tesettür etmeye kendini müsait görüyorsa, öyle bir giyimle, Tesettürüne başlatabilir tesettürünü. Şayet eksiklik varsa zaman içinde bunu da telafi imkanı bulabilir. Rahmetli hocamız ne güzel ümit verirdi bizlere. Hiç unutamadığım bir cümlesini burada tekrar ederek yazımı bağlamış olayım diyor. İslam senden vazgeçmez sen İslam'dan vazgeçmedikçe. Evet İslam senden vazgeçmez sen İslam'dan vazgeçmedikçe. Sözün özü bu olsa gerektir demiş. Şimdi tabi birdenbire tesettürün en güzeline, en iyisine vakıf olamayabiliriz değerli dinleyenler. En mütesettir bir hanımefendi olamayabiliriz. Gerek çevremiz itibariyle gerekse insanın kendisindeki, ...o iradeyi yeterli görmemesiyle... ...olabilir bu. Ama... ...önce diyelim ki... ...bir baştan başlarsınız... ...sonra... ...pantolondan başlarsınız... ...sonra üzerinizdekinden... ...sonra vücut hatlarınızı belli etmemeden... ...ve bu... ...hem sizde... ...o işin... ...yapılamamazlık düşüncesini kafanızdan atmanıza sebep olur... ...hem de... ...bu işe çok tepkili bir çevreniz varsa o çevrenizin birdenbire o tepkiyi göstermemesine vesile olur. Ama tabi gönül ister ki mümin irade insanı olsun. İnandığı gibi yaşasın. İnandığı gibi Allah'ın emri üzerine bir güvüm üzerinde olsun. Ama bunu tabi bizler bunun zorluğunu anlayamayabiliriz değerli dinleyiciler. Çünkü Öyle aileler var ki hiç unutmuyorum. Mesela ben Özbekistan'dan size bir misal vereyim. 2 i̇ki, 2,5 iki ay Özbekistan Taşkent şehrinde kalmıştım. Bir firmada idarecilik yaptım. Orada çalışanlara kitaplar verdim. Bazı nasihatlarda bulundum. Bir Tacik hanım orada çalışanlardan O verdiğimiz kitaplardan biraz bir şeyler okumuş Demek ki istifade etmiş anlamış ki Çok enteresan yaşadığı çevreyi söylüyorum ben Bir gün makyaj yapmadan evine gidiyor Ailesi çevresi arkadaşları öyle bir tepki gösteriyor ki senin neyin var ki sen makyaj yapmıyorsun daha tesettür falan yok bakın ortada ve sonrasında oradaki bir çalışanla bir görüşme talep etti geldi ben dedi böyle böyle makyaj yapmadım fakat çevrenin öyle bir tepki gördüm ki ne yapayım şimdi bu noktadan tabi Cenab-ı Hak bizleri götüremeyeceğimiz yüklerle imtihan etmesin değerli dinleyiciler ama öyle aileler var ki İnanın eşinin kızının ve o toplumda bu ailede bir ferdin Diyelim ki bir pantolon giymemesi Vücut hatlarını belirtmeyen bir elbise giymesi Başına bir örtü alması Bir makyaj yapmaması O ailede infiale sebep olabilir Ve topyekun o şahsa karşı bir tepki meydana gelebiliyor Eğer o tepki gösterilen bacımız, ablamız, kardeşimiz çok ciddi böyle güçlü bir imana, güçlü bir iradeye sahip değilse çok ciddi tenakkuzlar, çok ciddi sıkıntılar meydana geliyor. Onun için Kur'an 23 yılda inmiş değerli dinleyiciler. Ayet ayet inmiş. Birden bire inmemiş. İçki 4 kademede yasaklanmış. Birden bire içkinin kesin yasak ayeti inmemiş. Bu Cenab-ı Hak tarafından bize bir metodu gösteriyor. Kur'an'ın 23 yılda inmesi, peyderpey inmesi, yavaş yavaş. Hani yıllar önce bir hocamız şöyle derdi: Demir ısıtırsınız demiri, suya birdenbire bastırdığınız zaman çatlayabilir, cas diye. Fakat yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş suyu verdiğiniz zaman. O sertleşir derdi. Şimdi buradan ben sizleri güzel bir misalle şu noktaya getirmek istiyorum. İslam'dan, Kur'an'dan, Hazreti Muhammed Mustafa'dan uzak olan insanlar ateştedir. Ateşle yanmakta olan bir insana, siz İslam'ın ağabey hayatını, İslam'ın suyunu birdenbire daldırırsanız, eğer o insanda, o güç, o kuvvet, o irade, o öz yoksa çatlayabilir, parçalanabilir. Biz sahabi değiliz ki. Sahabedeki iman yok, yanımızda da Efendimiz yok. Onun için ama yavaş yavaş biz İslam'ın suyuyla sularsak, yavaş yavaş İslam'ın suyuyla sertleştirirsek, inşallah imanla, İslam'la, Kur'an'la tanışan kardeşlerimiz, Bacılarımız, hanımlarımız, ablalarımız, hanımefendilerimiz yavaş yavaş o İslam'ın suyunu alacaklar. Aldıkça hem İslam'dan uzak olmanın ateşi sönecek hem kendilerinde imanın o gücünü kuvvetini hissedecekler İnşallah Ve dolayısıyla da İslam kendilerine göre yaşanmaz bir din olmaktan çıkacaktır. Çünkü İslam yaşanmaz bir din değil değerli dinleyiciler. Bu noktadan kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız diyor. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Ne olursunuz biz kendimiz çok ehli takva olabiliriz. Ben öyle değilim de sizler için söylüyorum. Siz kendiniz çok ehli takva olabilirsiniz. Çok zühd içerisinde, azami takva içerisinde bir hayat yaşayabilirsiniz. Ama bunu yeni İslamı anlattığınız, yeni Kur'an'ı öğrettiğiniz bir hanımefendiden bir fertten hemencecik beklemeyin. Yani istemeyin ki hemen o pür tesettür olsun. İstemeyin ki dört dörtlük. Yani biz öyle mi olduk Allah aşkına? Onun için bazı hususları zamana bırakmak lazım. Düşünün ki Ebu Süfyan Mekke fethinde Müslüman olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Mekke fethine kadar Ebu Sufyan İslam'ın düşmanı. Düşünün ki Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e radıyallahu anh bir sahabidir, sahabi efendimizdir. Mekke fethinden sonra Müslüman olmuş. Düşünün ki Halid bin Velid bakın, Amr ibn As yıllar sonra Müslüman olmuşlar. Hem de Uhud gibi Müslümanlara bir savaşta zayiat verdikten, ona vesile olduktan sonra. Onun için biz kendi dünyamızda çok azami ihlasa, takvaya, zühde, sahip olabiliriz olabilirsiniz Allah sizleri azami züht azami takva içerisinde eylesin inşallah ama ne olursunuz bunu karşınızdaki insanlardan anlattığınız ilgilendiğiniz İslam'ın mesajını duyurduğunuz insanlardan hemencicik beklemeyin eğer onu hemencecik öyle bir kalıba sokmak isterseniz insanları kaçırırsınız onun için yavaş yavaş Rabbimizin bize bu bir ahlak ilahidir. Nasıl ki Cenab-ı Hak insanlara 23 yılda Kur'an'ı indirmiş, peyderpey, yavaş yavaş, sindire sindire, hazmede hazmede, bizler de bunu bir ölçü kabul edecek ve karşımızdaki insanların hatalarını, yanlışlarını, kusurlarını, nefislerine mağlup olmalarını, bazı adet ve alışkanlıklarından vazgeçememelerini kendimiz kabul edilmez görmeyecek e ve o insanların eski hayatlarına göre diyelim ki çok açık saçık bir bayanın vücut hatlarını örtmesini bir terakki kabul edecek namazsız bir kadının veya namazsız bir insanın cumaya başlamasını veya beş vakit namaza başlamasını bir terakki kabul edecek alkol alan bir insanın alkolü terk etmesini bir terakki kabul edecek sigara içen bir insanın sigaraya bırakmasını bir terakki kabul edecek hiç Kur'an bilmeyen bir insanın Elif, B, T, S Öğrenmesini bir terakki kabul edecek Elhasıl O insanların Her bir hal ve hareketlerini iyiye yorumlayacak Üstesinden gelemedikleri Şeytanın ve nefislerinin Esaretinden kurtulamadıkları Hususlara takılmayacak Ve bu şekilde Anlattığımız İslam'ın mesajını duyurduğumuz insanlara Daha fazla muhabbet daha fazla sevgi, daha fazla saygı göstereceğiz değerli dinleyiciler. Ancak bir hususu daha arz ederek aile ilmi hali bölümünü bitirmek istiyorum. Bizlerin bazen teşriki mesai yaptığımız, beraber hizmet ettiğimiz, aynı camiada, aynı grupta, aynı dernekte, aynı tarikatta, aynı siyasi bir oluşumda veyahut da Sivil toplum örgütü dediğimiz bu kuruluşlar içerisindeki derneklerde, vakıflarda omuz omuza verdiğiniz, hizmet ettiğiniz insanların çok ciddi yanlışlarını görebilirsiniz değerli dinleyiciler. O yanlışlardan dolayı o arkadaşınıza kızmama, öfkelenmeme, beddua etmeme çok önemli hususlar. Diyelim ki aynı vakıfta, aynı hizmette. Beraber hizmet ettiğiniz bir arkadaşınız çok ciddi bir yanlışa düştü. Ona kim beslemeniz, ona düşmanlık etmeniz, hatta size karşı yaptığı bir hareketten dolayı ona beddua etmeniz, hiçbir şeyi değiştirmez. Ne ona, ne size bir şey kazandırır, ne de İslam'a bir şey kazandırır, ne de insanlığa. Bundan ne Allah, Celle Celaluhu razı olur, ne Resulullah sevinir, ne de Müslümanlar sevinir. Öyle ya. Onun için hatasını gördüğümüz bir kardeşimizin hatasından dolayı, eğer varsa bizde yürek, varsa bizde şuur, namazlarımızda veyahut da gece kalktığınız zaman teheccüd namazında elinizi kaldırın. Allah'ım şu kardeşimiz, şu bacımız, şu ablamız şu abimiz, şu hocamız neyse şu hususta dikkatli olmuyor, dikkat etmiyor yanlış yapıyor Allah'ım sen onun hatasını anlama şuurunu nasip et o kardeşimin hatasını düzeltme şuurunu ona lütfet diye dua etmek hem Allah'a memnun eder hem Resulullah'a memnun eder bu biraz irade işi ama onun için <gülüyor> mümin mümine dua etmesin ne olursunuz çünkü bazen duyuyorum, şahit oluyorum. Canı yanmışlığın ifadesinde, canının incitilmişliğin neticesinde, canı acıtırmışlığın neticesinde, bakıyorsun ki insanımız, beş yıl, on yıl, bir yıl, bir ay, neyse, omuz omuza hizmet ettiği, beraber olduğu, aynı davaya gönül verdiği insanlara verip veriştiriyor, beddua ediyor. Allah Resulü, Taif'te kendisini taşlayanlara bile beddua etmemiş. Değerli dinleyenler, ne biz Hz. Muhammed Mustafa gibi sallallahu aleyhi ve sellem, ne de bizim beddua ettiğimiz insanlar, Taif'te peygamberi taşlayan insanlar. Onun için, ''İnne mu'minuna mu'minune ihvetun sırrınca, bütün müminler kardeştir.'' diyor ya, ayeti kerime, ne olursunuz, bizi Allah kardeş eylemiş. Allah bizi böyle kardeş eylemişse kardeş kardeşe kardeşliğinin gereğini ifa etmesi yapması lazım. Velev ki o bize yanlış yapsın. Onun bize yanlış yapması bizim ona yanlış yapmamızı gerektirmez. Mazeret de değil. Onun için ben her ki sözümü bir daha tekrarlıyorum. İyiliğe iyilik her kişinin karıdır. Kötülüğe iyilik er kişinin kârıdır. İyiliğe kötülük de, şer kişinin kârıdır. Sizler, şer kişi olmazsınız zaten. Ama, her kişi olmaktan da öte, er kişi olmaya bakın. Allah sizleri ve bizleri, o erlerden eylesin. Erlerin vasıflarıyla tafsif eylesin. Ve bizleri, şer kişi olmaktan muhafaza eylesin diyor. Bir sohbetin de sonuna gelmiş bulunuyor. Bu süreç içerisinde, sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden sevgi, muhabbet, aşk eksik olmasın. Tutaklarınızdan dualarınız eksik olmasın ve o dualarınızı Cenab-ı Hak kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyor. Yine her zaman olduğu gibi bir dua ve şiirimizle huzurunuzdan ayırlıyoruz değerli dinleyiciler. Allahü Rahman Rahim. Alemlerin Rabbi Allah'a nihayetsiz hamdüsena. Kainatın iftihar tablosu. Hazreti Ahmed'i Mahmud'u Muhammed Mustafa'ya, sallallahu aleyhi ve selleme. Aile halkına ve hangisinin atmosfer ve kutsi cazibesine girseniz. Bana ulaşırsınız işaretinde bulunduğu Güzide arkadaşlarına Salatü selam ediyor Gözlerimiz Zuhur edecek Teveccüh tayfları ufkunda Dudaklarımızı Zatını tazimle süsleyip Sinelerimizin ahlarını mırıldanarak Bir kere daha Ellerimizi açıyoruz Ey Her şeyin perçemini elinde tutan ve bütün kapıların anahtarları sadece kendi nezdinde bulunan yüceler yücesi Rab senden bizi masivanın bütün kayıtlarından azat etmeni ve en hayırlı kapıları biz muhtaç kullarına açmanı diliyoruz bu pür kusur bendelerini sadece sana hem de en mükemmel bir şekilde kullukta bulunmakla serfiraz kıl rahmet ve inayet tecellilerinle ihtiyaçlarımızı gidererek senden başka her şeyden ümidimizi kes. Kes ki aradıklarımızı sadece senin kapında arayalım. İçimizde şeytanın ve her zaman kötülüğü emredip duran nefislerimizin taleplerine karşı bir ürperti uyar. Bizi hükmünden ve icraatı ı süphaniyenden hoşnut sağanak sağanak yağdırdığın lütuflarının şükrüyle gerilmiş, zatını ve isimlerini yad etmekten engin bir haz duyan ve sana kavuşmaya karşı her zaman iştiyakla dopdolu olan kullarından eyle. Rabbimiz engin rahmetine iltica ediyor ve bizi başka değil, sadece ulu dergahının önünde yana yakıla içini döken, Yüzünü yalnızca sana dönen, senin emir buyurduğun yolda yürüyen ve bütün bunlarla sadece ve sadece senin hoşnutluğunu murad eden kulların haline getirmeni istirham ediyoruz. Peygamber efendimize, aile efradına ve seçkin arkadaşlarına salatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Kabul buyur Rabbimiz. Kazanla geçti yıllar, aylar, Muharrem gibi yollara dökülüp bekleyen gözler pek yorgun, girdapla iç içeydiler, girdap ki yok gibi ruh sarsık, gönül hafakanlı düşünce durgun, yasla buruk dudaklarda kederli besteler. Sinelerde sessiz çığlık, dimalarda humma. Ve her gün da gelen hüzünlü bir haber. Biz bize hasm olmuştuk, yaygındı bu muamma. Çözülüş çok kadim sanıldığından da erken. Bu kara günleri sezmiştik gün ortasında. Ay uykuya dalıp güneş ufukta sönerken. Uyanmıştık ama iki ateş arasında. Şimdi yeni iklimlere açılan yelkenler bir uzun sefere azmetmiş gibi yürekten bu hülyalı maviliklerde tüllenen günler mutluluk beslesi söylüyor ışıktan renkten. Bir kasvetli rüyadayız şu anda. Bu gerçek. Önümüzde Aydınlıklara açık bir çağ var. Gece koyulsa da bir gün şafak sökecek ve dalgalanacak rüzgar bekleyen bayraklar. Azmet. Azmet ki göründü gerçek sultanlığı. Yılma uçurumlar gibi görünen boşluktan yakala çağlar arasında o altın çağı. Peygamber safına gir kurtul uyuşukluktan